Radyo tiyatrosu Kemer Yazan Özlem Ergün Yöneten Kemal Bekir Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Suna Merih Atalay İsmail Numan Pakner Otelci Ali Düşen Kalkar Kadın Ayten Uncuoğlu, Gülsüm, Gülgün Ok, Hacer, Tülin Oral, Birinci Kadın, Yonca Cevher, Muavin, Tunç Gümbay, Genç, Oktay Korunan, Esnaf, Atilla Şendil, kaç dokuza geliyor ay çok geç olmuş ha ah. yoksa sen hiç uyumadın mı uyumadım e bunca yola uykusuz nasıl dayandın a kızım bilmem kitap okudum kolonya ister misiniz ay ellerin dert görmesin oğlum dök dök dök de yüzümüz gözümüz açılsın oh mis gibi de limon kokuyor ay ferahladım vallahi yes, yes. ya siz Teşekkürler ben almayayım. Aman sen ona bakma oğlum. Dök. Dök de o da kendine gelsin. <gülüyor> Buyurun efendim. Peki. Ne kadar kaldı? Daha çok mu? 45 dakika. Bilemedim bir saat sonra kasabadayız. Ay mola falan yok mu oğlum? Mola. Ee, şunun şurasında ne kaldı ki mola olsun teyze? Aman şöyle tavşan kanı gibi bir çay içseydik ayol. <gülüyor> Ayaklarını uzatır evinde içersin teyzeciğim. Buyurun Kolonya. Kolonya. Ay görüyor musun, biner binmez uyudum. Aman iki lafta edemedik seninle. Zarar yok. Bizim oralılara pek benzemiyorsun. Oralı değilim. E bu ilk gelişin mi? Evet. Kasabamız çok güzeldir. Öyle mi? Öyle ya. Ama gezmesini bilmek lazım. Kimlere gidiyorsun? Bir arkadaşıma. E arkadaşının adı ne? Ne iş yapar? Tanımazsınız. Ben herkesi tanırım. Arkadaşım kasabanıza daha yeni geldi. Öğretmen mi? E, evet. Aa, nasıl biri bu? Sarışın, uzun boylu. Aa, yok, çıkaramadım ama... Cık, hay Allah! Ee, şimdi kusura bakmazsanız uyuyacağım. Aa, kızım, neredeyse kasabaya gireceğiz. Ne uykusu bu? Biraz başım ağrıyor. E, okuduğundan başını kaldırmazsan böyle olur işte. Ne var kendini bu kadar yoracak? Başım, kitap okuduğum için ağrımıyor. Yolculukta konuşmayı pek sevmem de. Aman şimdiki gençleri anlamak da mümkün değil. Araca girmek üzereyiz. Herkes eşyasına sahip çıksın. Sonra sorumlu kabul etmeyiz. Uyan kızım, uyan. Ah, geldik. Ah, geldik mi o? Oh, nihayet. Bak, bak kasabamız ne kadar da yeşil. <gülüyor> Gerçekten öyle. Ay, suları da buz gibidir. İğilip içinden iki taş alamazsın, elin donar vallahi. Son durak burası Burası, burası. Aa, bak, bak, bak. Bak, bizim bey de beni karşılamaya gelmiş. Bizim beyi gördün mü? Bak, hani şu şapkalı olan var ya, hani bu tarafa doğru geliyor. Aa, gördüm, evet. Cümleten geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ama dediğimde eşyaları Allah almasına Allah yardım Allah edeyim. Ah, ha, az kaldı unutuyordum. Bizim Beyin dükkanı var. Bakkal Hüseyin dersen herkes tanır. Bize de beklerim. Seni ormana götürürüz, yaylalara çıkarırız. Arkadaşım buraları bilmez. Teşekkür ederim. Vaktim olursa gelirim. Hadi. Hadi Allah asmaladık. Gelirken arkadaşını da getirmeyi unutma kızı. Unutmam. Güzel. Sizin eşyanız var mıydı? E, küçük bir el çantası olacaktı. Aşağıdan bir an önce alırsanız iyi olur. Bakarsınız biri alır gider. Ha, tamam geliyorum. Hava ne kadar temiz. Bir taraftan da mis gibi ot kokuyor. Buralar hep böyledir. İstanbul Ankara'ya hiç benzemez. Evet hiç benzemiyor. E, çanta bu mu? Hayır hayır şu ilerideki lacivert olanı. Evet, anladım. Ee, <gülüyor> buyurun. Her şey için teşekkür ederim. buralarda kalabileceğim bir otel var mı? Kasabanın tek oteli az ileride. Bu yolu takip ederseniz hemen önünüze çıkar. İsterseniz ben götüreyim. Yok yok gerek yok ben bulurum. Eh, İyi günler. Kimse yok mu? Geliyorum. Ah. Geliyorum. Hele şükür biri varmış. <gülüyor> Buyurun. Merhaba. Kalacak bir yer arıyordum. Boş odanız var mı? Siz mi kalacaksınız? Evet. Niye böyle şaşırdınız? <gülüyor> şey, buralarda bir kadının hem de yalnız bir kadının otelde kalması pek görülmüş bir şey değil de... Boş odanız var mı yok mu? Sinirlenmeyin canım bir dakika sakin olun. Burada odadan bol ne var ki? Aa, şuraya yazayım. İsim neydi? Çok yorgunum bunları sonra yazamaz mısınız? Ee, hay hay efendim siz nasıl isterseniz. Çantanızı bana verin. Ya, pek ben... ağır değil ama. Olsun olsun bu yorgun halinizle bir de bunu taşımayın canım. Şöyle bu taraftan buyurun. Yandı. Her sabah geç geliyor. Kaç kere erken gelmesini söyledim ama dinlemiyor. Ne yapın? Müşteri geldiğinde de burada olmazsa ne kıymeti kalır ki? İşte bakın. Odanız burası. İki numara. Buyurun. İçerisi biraz havasızdır. Ne de olsa günlerdir hiç açılmadı. Ama çarşaflar temizdir. Bakın. Ee, önemli değil. Pencereleri açar havalandırırım. Tabii siz zahmet etmeyin. Ben hemen açarım pencereleri. Ah işte oldu. Bakın burası caddeye bakıyor. Beğenmediyseniz bahçeye bakan oda vereyim size. Yo yo burası güzel. <gülüyor> hemen yatıp uyuyacağım. Yolda hiç uyuyamadım da. Tabii tabii tabii siz rahatınıza bakın tabii. Anahtarınızı bakın buraya bırakıyorum. Bir şey isterseniz şurada bir düğme var. Düğmeye basın hemen gelirim. Tamam. <gülüyor> Şerşaflar dediği gibi temizmiş. Oh, buraya geldiğime inanamıyorum. Bakalım aradığımı bulabilecek miyim? Merhaba. Merhaba. İyi uyudunuz mu? <gülüyor> evet, hem de çok iyi uyudum. <gülüyor> Saate baktığımda şaşıp kaldım, ama çok zaman geçmiş. Boş verin zamanı. Dinlendiniz ya, ona bakın. Buyurun, şöyle oturun. Geçin. Çok acıktım. Ee, bir şeyler yiyebileceğim bir yer var mı? Aa bakın, tam karşımızda çok güzel etli ekmek yapan bir yer var. Yayık ayranı da çok güzeldir. Bakın, eğer beğenmezseniz, biraz ileride iki tane de lokak. Yok yok yok. etli yemek ve ayran yeter. Şimdilik hoşçakalın. Güle güle efendim. Tövbe tövbe. Ne günlere kaldık. Kadın başına ne işi var buralarda? Cık. Mehmet! Mehmet yine nereye kayboldun? Çabuk gel ortalığı süpür. Yoksa fena olacak bak. Nasıl? Etli ekmeği beğendiniz mi? Hem de nasıl. Gerçekten çok lezzetliydi. <gülüyor> Her gün bir kere yemezsem kendimi yemek yemiş saymam doğrusu. Bir şey sormak istiyorum. Tabii buyurun buyurun. Daha doğrusu birini. Ah oh, çekinmeyin. Kasabadan biri ise muhakkak tanırım. İsmail Yılmazoğlu adında birini tanıyor musunuz? İsmail Yılmazoğlu. İsmail Yılmazoğlu. Tanımıyor Oğlan. musunuz? Dur bakalım. Tabii tanıyorum ya. Bu bizim İsmail Efendi. Soyadını birden çıkaramadın mı? Şu anda kasabada mı? Tabii kasabada. Ben bildim bileli hiçbir yere gitmedi. Onu nerede bulabilirim? Ha dükkanı az ileride. Lezzet lokantasının bitişinde. dükkan var. Ee, ne Hı -hı. dükkanı? Ha, İsmail Efendi. Kadın ve çocuk elbiseleri satar. Ne yapacaksınız İsmail Efendi? <gülüyor> Ee, şey İsmail Efendi babamın askerlik arkadaşıymış ee, Babamın ona borcu varmış evet. ee, Ölmeden önce git İsmail'i bul Hı. borcumu öde demişti Hı. Ben de bu son isteğini gerçekleştirmek için buraya geldim Babanız öldü mü? Evet geçen sonbahar Başınız sağ olsun Siz sağ olun Babanız da buralı mıydı yoksa? Yok değildi ee, Nasıl biri bu İsmail Efendi? Aksi midir? <gülüyor> İsmail Efendi mi? Ne haksizdir canım. Şeker gibidir. Dükkanı az ileride demiştiniz değil mi? Evet. İsterseniz sizi oraya götürürüm. Yo yo siz zahmet etmeyin. E, madem ki bu kadar yakınmış ben kendim giderim. Dükkanın camında Yılmazoğlu konfeksiyon yazıyor. Hiç merak etmeyin ben bulurum. E, kolay gelsin. Hmm? Ee, ama sen Ben İsmail Efendi'yi arıyorum Benim Demek sizsiniz Niye beni görünce bu kadar şaşırdınız Yok kızım hayır, hayır hayır şaşırmadım Ama yüzünüz bembeyaz oldu Bir tanı daha benzettim de Bir tanı daha mı Evet Evet çok eskiden tanıdığım birine o kadar benziyorsun ki. Kapının ağzında birden görünce o döndü geldi sandım. Bunca yıl sonra. Sen benim kusuruma bakma kızım. O tanıdığınız nerede şimdi? Buralarda değil mi? Yıllar önce İstanbul'a gitmişti. Bir daha hiç görmedim. Ya. Neyse kızım. B bırakalım şimdi bu eski hikayeleri. Anlaşılan misafirsin... Beğendiğin bir şey var mı? Şu, bak şu etekler yeni geldi. Şurada giyine ver istersen. Ben, ben bir şeyler bakmaya gelmedim. Ya öyle mi? Ne için geldin peki? Şu konuşmak istemediğiniz eski hikayeleri konuşmaya geldim. <gülüyor> Aman kızım onları konuşup da ne yapacaksın? Hem bunlarla niye bu kadar ilgileniyorsun? İlgileniyorum çünkü... Evet çünkü Ne? Ben Gülşümün kızıyım. Hmm. Ah, sakin olun. Ben... Durun, durun size bir bardak su vereyim. <gülüyor> ah, buyurun. <gülüyor> birden, birden elim ayağım boşaldı sanki. Kızım, kızım sen ne, ne, ne dedin? Biraz kendinize gelin de ondan sonra konuşalım. Yok yok tamam. Ama yüzünüz hala bembeyaz Şimdi daha iyi Şimdi geçer Sen Sahiden Sahiden Gülsüm'ün kızı mısın? Evet Beni benzettiğiniz kişi annemdi Değil ha. mi? Yavrum Ona o kadar çok benziyorsun ki Bakışın duruşun Hatta konuşman bile Onu sever miydiniz? Artık bunun ne önemi var ki? Buraya anneme verdiğim bir sözü tutmak için geldim. Bu benim için çok önemli. Anneme mi? Sana neler anlattı? Söze nereden başlayacağımı bilemiyorum. Geçen sonbahar annem hastalanmış hastanede yatıyor. Doktor Zekiye Aşık. Doktor Zekiye Aşık. Poliklik Yanıma gel kızım. Benim altın kalpli kızım. Elini ver bana. Biliyor musun? Seni bir daha göremeyeceğim için çok üzülüyorum. Böyle konuşma anne. <gülüyor> Zamanın yaklaştığını hissediyorum. Belki bir daha konuşacak fırsatımız olmaz. Kendini yorma anne. İyileşince konuşuruz. Boşuna avutma beni. Sen de biliyorsun ki bu hastalıktan kurtulamayacağım. Ağrılarım gün geçtikçe artıyor. Gücüm, kuvvetim eskisi gibi değil. Artık şu pencerenin yanına kadar bile gidemiyorum. Ne olur böyle konuşma artık. Ben kendimi biliyorum Suna, Suna. Ölmeden önce bilmeni istediğim bir şey var. Bu sırrı kendimle birlikte götürmek istemiyorum. Ne sırrı? 25 yıl boyunca herkesten sakladım. Ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Anlatacaklarımdan sonra bana sakın kızma. Beni affet ne olur. Sana hiç kızarmam anneciğim. 18 yaşındayken kasabanın en güzel kızlarından biriydim. Benimle evlenmek isteyen pek çok delikanlı vardı. Babam beni komşu kasabadan bir arkadaşının oğluna vermek istiyordu. Peki sen de istiyor muydun? <gülüyor> Gezer. Benim gönlümü aşağı mahallede oturan İsmail çalmıştı. Ondan başkasını gözüm görmüyor. İsmail benden altı, yedi yaş büyüktü. Bir kez evlenmiş. Karısı doğumda ölmüştü. Gizli gizli buluşuyorduk. Evlenmeyi düşünmüyor muydunuz? Düşünmez olur muyuz kızım? Ama bizim oralarda daha önce evlenmiş birine bekar kız verilmezdi. Bu yüzden ikimiz de çaresizdik. Her günümüz ne yapacağımızı düşünmekle geçiyordu. Beni başkasına verecekler diye İsmail'in ötü kopuyor. Peki sonra ne yaptınız? O günleri hiç unutamadım. Şimdi bile tüylerim diken diken oluyor. Bir gün İsmail'le konuşurken büyük abim görmüş. O gece evde kıyamet koptu. Ertesi günde beni komşu kasabadan biriyle apar topar nişanladılar. Hiçbir şey yapmadın mı? Öyle kolay mı büyüklere karşı gelmek Suna? Ağzımı bile açamadım. Zaten o günden sonra da ne evden çıkabildim ne de İsmail'e bir haber uçurabildim. Bir hafta içinde evlendirdiler. Komşu kasabaya gelin gittim. Demek babamla böyle evlendim. Daha önce hiç anlatmamıştım. <gülüyor> Kaç kere anlatmak istedim ama bir türlü anlatamadım. Beni anlamayacağından öyle korkuyordum ki. Peki evlendikten sonra ne oldu? Evlendiğimde iki aylık hamileydim. Yoksa? Evet. Tahmin ettiğin gibi İsmail'den... ...hamile olduğumu düğünden iki gün önce anladım. Peki kimseye söylemedin mi? Nasıl söyleyeyim kızım? Böyle bir şey duyan babam da, abimlerim de beni öldürürlerdi. Çok kötü günler yaşadım. Halimden anlayacak kimse yok. Hamile olmasam çok tankı yardım canım. Ay canım anneciğim neler çekmişsin. Korkularım sen doğunca biraz olsun bitti. Ebe yedi aylık doğum yaptığımı söyledi. Ne? Yani ben İsmail'in kızı mıyım? Evet. İnanamıyorum buna. İnan kızım doğru söylüyorum. Bunca zaman bana niye söylemedin? Öğrenirsen Necmi'ye soğuk davranırsın. Evde tatsızlık olur diye korktum. Çünkü senden başka çocuğumuz olmadı. Necmi bütün sevgisini sana verdi. Okuttu. Meslek sahibi olman için elinden geleni yaptı. Ama sen ikimizi de aldattın. Başka çıkar yolum olsa yapar mıydın? Bunca zaman onu babam sandım. Oysa, oysa başka bir adamın kızıymışım. Buna inanamıyorum. Böyle şeyler sadece filmlerde olur sanmıştım. Beni affet kızım. Peki, peki sen sen evlenince İsmail yani babam ne yaptı? Üzülmedi mi? Necmi ile isteyerek evlendiğimi sanmış. Düğünden birkaç ay sonra arkadaşım Ayşe'yi gördüğümde söylemişti. Bana çok kırılmış. Bir daha adımı bile duymak istemediğini söylemiş ondan bir daha haber alamadım. Senin doğduğunun ertesi yılı zaten biz de İstanbul'a taşındık. Peki İsmail'in yani babamın benden hiç haberi olmadı mı? Olmadı kızım. Dedim ya şu ana kadar herkesten sakladım olanları. Zaten söylesem de bunun artık kimseye yararı olmazdı. Bunca zaman bütün bunları nasıl sakladın aklım almıyor. İnsan hiç olmazsa yakın bir arkadaşına söyler. Söyleyemedim işte. Söyleseydim adımı kötüye çıkardı. Üstelik benimle beraber sen de ortada kalırdın. Affet beni. O nerede şimdi acaba? İsmail mi? Kasabadadır herhalde. Evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış. Beni de çoktan unutmuştur. Onu çok sevmiş miydin? Hem de çok. Ama Kader bizi birbirimizden ayırdı. Onu aklıma getirmediğim bir gün bile olmadı. Necmi babam da iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Beni hiç üzmedi. Belki de bu yüzden yıllarca suçluluk duygusu içinde yaşadım. Yüzüne her baktığımda kahroldum. Hele bana bir şey aldığında utancımdan yerin dibine geçerdim. Kendimi çok tuhaf hissediyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Kızım, benim senden son bir isteğim var. Ölürsem hayatta yapayalnız kalacaksın. Gidip babanı bulmanı, ona her şeyi anlatmanı istiyorum. Bunu yapamam. Hem, hem bakalım bana inanır mı? Ölüm döşeğinde kimse yalan söylemez. İsmail de yalan söylemeyeceğimi bilir. O senin baban. Git onu bul. Evlendiğini görmeden bu dünyadan gideceğim. Babanı bulursan yalnız kalmadığını düşünür. Huzur bulurum. Vasiyetimi yerine getireceksin değil mi? Bilemiyorum. Bana söz ver. Peki. Peki annen. Sen nasıl istersen. Ama ne olur artık konuşma. Dinlenmen lazım. Beni affettiğiniz öyle. Affettim. Anneciğim. İşte. Şimdi huzur içinde öyle. Annem bunları bana anlattıktan birkaç gün sonra öldü. Birdenbire yapayalnız kaldım. Şu Allah'ın işine bak. Kızımı bulduğum gün annesinin öldüğünü öğreniyorum. Bu ne biçim bir dünya. Tek isteğim onu bir kez daha görebilmekti. Birdenbire hastalandı. Daha önce hiçbir şey yoktu. Bir ay içinde eridi gitti. E, e, e. Tabi bu sır onu yıllarca için için kemirmiştir. Hiç kimseye söyleyememiş zavallı anneciğim. Mukadderat böyleymiş kızım. Ağlama, <gülüyor> ağlama güzelim. Al şu Al. Keşke zamanda her şeyi söyleseydim. Keşke. Keşke onu alıp kaçsaydım. Nişanlandığını duyunca onunla konuşma yollarını aradım. Ama... ...evden çıkmıyordu. Beni sevseydi dedim... ...ne yapar ne eder... ...bir haber yollar. Seni hep sevdiğini söyledim. Ama ben de onu hep sevdim. Yalnız beni terk etmesini... ...bir türlü unutamadım. Ama buna mecbur kalmıştır. O zaman durumun böyle olduğunu bilmiyordum. İnsan gençken bu kadar geniş... ...düşünemiyor nedense. Şimdiki aklım olsa... ...her duyduğuma inanır mıydım? Artık hiçbir şey onu geri getiremez. Haklısın. Haklısın. Annemin gözleri kahverengiydi. Hep gözlerimin mavisini kimden aldığımı merak ederdim. Demek ki senden Hı. almışım. Senin de saçların tıpkı anneninkiler gibi. Onunkiler de dalga dalga beline kadar inerdi. Rahmetli annem kasabada Gülsüm'ünki gibi saç yok derdi. Ölene kadar hiç kestirmedim. Beni ta gençliğime götürdün. Bir anda her şey film şeridi gibi geçti gözümün önünde. Biliyor musun? Bunları zaman zaman hatırlamaya bile korkardım. Niye? Bir çocuk gibi gözlerim dolardı da onda. Tıpkı şimdi de olduğu gibi değil mi? Neyse hadi tamam. Şimdi bırakalım bunları. Hem ben senin daha adını bile bilmiyorum. Suna. Suna mı? Ah canım. Kendin gibi güzel bir hat koymuşlar. Hala inanamıyorum. Kim derdi ki bu yaşımda yetişkin bir kız babası olacağım? Diye. Ben de bir baba sahibi oldum. Canım. Kızım. Babam. <gülüyor> biraz rahatsız etti ama yine de fena sayılmaz. Ha, yağmur durdu. Dışarıda pırıl pırıl bir hava var. Evet pencereden gördüm. Hmm. Yerler kurumaya başlamış bile. Kahvaltı edecek misin? Hayır hayır dışarı çıkıyorum. Yine İsmail Efendi'nin dükkanına mı? Biraz yürüyeceğim belki. Dönüşte de oraya uğrarım. Niye sordunuz? Hiç söylesine sordum işte. Amma da meraklı adam. Bir şey mi söylediniz? Hayır hayır. Söylemedim. çık kızım. Geç. Teşekkür ederim. Hoş geldin Remzi. Hoş bulduk. Gel gel. Geç otur şöyle bakalım. Nereye gitti? Yine oraya mı? <gülüyor> güya güya yürüyüşe çıkıyormuş ama sonra da İsmail Efendi'nin dükkanına uğrayacakmış. Bu işte bir iş var. Yok babasının askerlik arkadaşıymış da yok söz vermişmiş de. Kim inanır bunlara? <gülüyor> Gelsin kulağıma anlatsın benim. Sen İsmail Efendi ile konuştun mu? Konuştum ama ağzından kızla ilgili tek laf alamadım. Günahlarını almak istemem ama... Çıkar ağzından şu bakla yine ya. geveleyip duruyorsun ağzında. Geçen gün İsmail Efendi de otele geldi. Ee? Odaya kapanıp bir iki saat içeride kaldılar. Oo. Elinde bir de paket vardı. Kebapçının çırağına sordum. Etli ekmek yaptırtmış. İyi içtiler içeride desene. Belki de alem yapmışlardır. Benim de aklıma gelmedi değil ama... Ha, İsmail Efendi içki içmez. Ha, belli mi olur? Sen daha önce İsmail'in kimsenin karısına kızına yan gözle baktığını gördün mü? Yo. Yok. Ha, demek ki şimdi de içki içip alem yapabilir. Yok. Doğru söylüyorsun. Onlar oduya kapanınca sen ne yaptın? Hiçbir şey. hiçbir, şey, hiçbir Ne demek şey. hiçbir şey? Aha. Gidip burada ne yapıyorsunuz deseydin ya. Yo. Bakalım o zaman ne cevap vereceklerdi. Nasıl söyleyeyim? Söylemedim işte. Aa, olmaz öyle şey. Bütün kasaba çalkalanıp duruyor. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Herkesin gözü önünde olmaz e ki. Ya ama ne yapmıştı? En iyisi söyle otelden çıksın git. Yapma beremzi. Müşteri otelden atılır mı hiç? Zaten müşterimi var ki. Bakarsın yarın öbür gün gider. Bak iki güne kadar gitmezse ver eline çantasını postala. Yoksa kasabanın sabrı taşıcak ha. Bak, yine İsmail'in dükkanına giriyor. Otobüste beraber geldik. Bana bir arkadaşımı görmeye geldim demişti. Arkadaşı da herhalde bizim İsmail Efendi'ymiş. Ben konuşmak istedikçe o susuyordu. Demek ki nedeni buymuş. Ben de adam gibi belleyip bize çağırmıştım. Aman kardeş delirdin mi sen? Hiç böylelere eve sokulur mu çoluğun çocuğun ortasına? Aman ne bileyim ben elin garibi sanmıştım. E Allah vere de İsmail Efendi'nin karısı duymasa bari. Ay kasaba çalkalanıyor neredeyse duyar. Ay duyar elbet yazık olacak kadına. Aman ne yapalım kardeş elin ağzı torba diye ki büzesin. Hiç çekinmeyip dükkana gireceksin. İkisinin de yüzüne tükürüp çıkacaksın. Görsünler bakalım o zaman dünya kaç bucakmış. Ya, bunlar yüzsüzdür aldırmazlar. Erkek milleti değil mi inanıp güvenmeyeceksin Biz de İsmail Efendi, akıllı uslu bir adam sanırdık Hiç kalıbının adamı değil. Vallahi hiç. öyle şeker Neyse neyse hadi canım bana müsaade evden beklerler Ay hadi. oturmaya da beklerim Gelinini kızına al gel şöyle bir kısır yapıp yiyelim Yani öz kızımın otelde kalması ağrıma gidiyor aslında seni evimde ağırlamam lazım. Ben hayatımdan memnunum baba. Evine gelip hayatını karartamam. Karına, çocuklarına durumu nasıl açıklarsın sonra? Gavrum onlar senin kardeşlerin. Biliyorum ama yine de onlar için bir yabancıyım. Kimsenin tadının tuzunun kaçmasını istemem. Sen de kabul et ki bunu anlamaları çok zor. Ben kimseyi dinlemeyip seni eve götürürüm ama... Benim korktuğum şey başka. Bana kötü davranmalarından mı korkuyorsun? Hayır, beni korkutan şey annenin hatırasını lekelemek. Nasıl? Senin benim kızım olduğunu açıklayınca... ...annenin kim olduğunu da bütün kasabalı öğrenecek. Burası küçük yer, İstanbul'a benzemez. Bu olay duyulursa herkes annenin hakkında ileri geri konuşur. İşte ben bunu kaldıramam. Gülsüm'ün hatırasını kimsenin kirletmesine izin veremem. ...bir ölünün arkasından kim konuşabilir ki? Sen buradaki insanları tanımazsın. Öyle çok laf üretirler ki... ...şaşar kalırsın. Annenin rahat uyumasına bile izin vermezler. Yoksa ben istemez miyim... ...yetişkin, güzel... ...akıllı bir kızımın olduğunu... ...bütün dünyaya göstermeyi? Kendini üzme baba. Birbirimizi bulduk gördük ya... ...bu da yeter bana. Düşünsene birkaç gün öncesine kadar... ...birbirimizi tanımıyorduk... Hatta senin benden haberin bile yoktu. Hep bir arada olabilmek için neler vermezdim ki? Hiç iştahım yok. Son günlerde hep böyle diyorsun. Sakın başka bir sebebi olmaz. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi sen anlamışsındır İsmail Efendi. Ben bir şey anlamadım. Lafı ağzında geveleyip durma da adam gibi Söyle. Kasaba çalkalanıyor. Bundan da mı haberin yok? Benim asabımı bozma. Bu yaşta utanmıyorsun değil mi? Saçından sakalından da utanmıyorsan torunundan utan. Kadın, kadın söylesene ne demek istiyorsun? O İstanbullu şırfıntı seni baştan çıkarmış. Yazıklar olsun sana. Hmm, şimdi anlaşıldı derdin. Bir kere doğru konuş. Ona şırfıntı demeye hakkın yok. Onu tanımıyorsun bile. Niye demeyecekmişim? Bunca yıl aynı yastığa baş koyduk. Bunların hepsini bir kalemde silip onu mu savunacaksın? Sen haddini bil. Kızın yaşındaymış. Bana hiç acımadın mı? Söylesene. Gençliğine mi aldandın? Ben hiçbir şeye aldanmadım. Hem durum sandığın gibi değil. Her gün dükkana geldiği söyleniyor. Tamam tamam sus artık. Her duyduğuna da inanma. Gözleriyle görenler var. E, dükkana gelmek de mi yasak hanım? Her gün her günde gelinmez ki. Sana bunları yetiştirenlere söyle. Ağızlarının payını vermek için fırsat kolluyorum. Daha fazla fesatlık yapmasınlar. Bilmedikleri şeyleri de burnlarını sokmasınlar. Tamam mı? Bak güzelim sana ne getirdim. Bu çok... Güzel, hı hı. gümüş bir kemer hmm. Rahmetli annemin de Evlenseydik annenin olacaktı ama kısmet olmadı <gülüyor> Bunu alamam Ama senin için getirdim Biliyorum ama kusura bakma baba Alamam hmm. Şu yaşına kadar sana ne verebildim ki Para yardımı yapmak istiyorum kabul etmiyorsun Bari bu gümüş kemeri kabul et Bana yardım etmek istemeni anlayışla karşılıyorum Ama benim bir işim var baba Maaşım çok iyi İnan hiçbir şeye ihtiyacım yok Bunları daha önce de konuştuk. İnatçılığın da bana çekmiş. Hadi, hadi inat, bırak da al şu kemeri. Benden başka iki kızın daha var. Bu kemeri benden çok onlar hak ediyorlar baba. Böyle söyleme. Sen de benim kızımsın. Ya bunun evden kaybolduğunu görürlerse... Kim görecek? Ne bileyim ben fark edebilir miyiz? edilsin. Evde bir tatsızlık Canım çıkmasın. kızım niye çıksın ki? Benim yüzümden kimsenin üzülmesini istemiyorum. Yani niçin böyle konuştuğunu bir türlü anlayamıyorum. Keşke buraya hiç gelmeseydim. Bana bak. Yoksa sana bir şey diyen mi oldu? He? Hayır ama kendimi çok kötü hissediyorum. Sanki benim yüzümden ailem parçalanacakmış gibi geliyor. Elbette ki buraya geleceksin kızım. Sen benim kızımsın. Sen de benim babamsın. Bu gerçeği kimse değiştiremez. Şimdi gidip bizimkilere... ...senin askerlik arkadaşımın kızı olduğunu söyleyeceğim. Yarın da seni alıp... ...eve götürüp onlarla tanıştıracağım. Sana öyle bir sofra hazırlatacağım ki görme gitsin. Ben gelmek istemiyorum. Yani kardeşlerini merak etmiyor musun? Ediyorum ama. Öyleyse hemen gidip hazırlıklara başlayalım. Boşuna zahmet etme baba gelemem. Bu kadar tedirgin olma. Senin kim olduğunu bilmeyecekler Ne olur ki... ısrar etme baba. Allah, Peki tamam. Tamam kızım. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ben seni kırmıyorum sen de beni kırma. O zaman ne olursun bu kemeri al. Pekala. Selamün aleyküm Selamün aleyküm selam İsmail efendi Nasıl gidiyor işler? Vallahi uğraşıp duruyoruz işte Suna yukarıda mı? Yukarıda uyuyordur diye rahatsız etmek istemedim ya Beraber kahvaltı edecekti Gelmeyince merak ettim Unutmuştur Birazdan iner aşağı. Sakın bir şey olmasın. Ne olacak ki? Bilmiyorum en iyisi yukarı çıkıp bakmak. Ben çağırayım. Yok yok gerek yok. Ben Sen yaparım. çıkmasan iyi olur İsmail Efendi. Kasabalı delikodu yapıyor sonra. Bana bak ağzından çıkan kulağın duysun ben, tamam mı? Otelin adının kötüye çıkmasından korkuyorum. Ekmek parası kazanıyoruz şunun şurasını canım. Ben sizin aklınızdan geçenleri biliyorum. O benim kızım yaşında yahu. Sizde hiç utanma arlanma yok mu? Kasabalı öyle demiyor Peki, ama. Peki ne diyor? Bu kızın aklını başından aldığını söylüyorlar. Allah hiç işiniz gücünüz yok. Beni takip ediyorsunuz. Benim ne suçum var İsmail Efendi? Bütün kasaba bunu konuşuyor. Yani... Hepiniz aynısınız, bilip bilmeden dostlukları bir kalemde silip atıyorsunuz, yasıklar olsun size. Hiçbirinizden beklemezdim Dorut. Yanılmış. Şey şey, ben öyle demek istemedim aslında. Hiç kendini yorma, ben ne söylemek istediğini çok iyi biliyorum şimdi. Yetiş, geçiş Gece çabuk doktor çağır. Ne oldu ne var? Sunu elden gidiyor. Dur hele te telaşlanma öyle birden. Nasıl telaşlanmam yavrucuk ateş içinde yanıyor. Hemen hemen doktor çağırmamız lazım. Allah Allah ne oldu durup dururken? Akşam hiçbir şey yoktu. Neyse ben hemen doktor çağırmaya çabuk, gidiyorum. Çabuk ben de yukarı yanına çıkacağım. kaldı bu kadın sabahın köründe gezmeye gitmedi ya, ya neredesiniz ya o bir saatte de kapı açılmaz ki işim var kapının <gülüyor> arkasında durup da senin ne zaman geleceğini bekleyecek ya Bırak, ne biçim konuşuyorsun Hacer zaten yorgunluktan ölüyorum bana bak tepemi attırma benim dün gece neredeydi yani haber yolladım ya yoksa çocuk söylemedim söylemesine söyledi de ben inanmadım ki hem durduk yere köye mi gidilirmiş Hacı dayımın oğlu hastalanmış. Dayım haber yollamış gelsin diye. gitmesem miydim yani? Dün seni yine otele girerken görmüşler. Aa, görmüşlerse görmüşler. Ne olmuş sanki? Daha sonra da otelci doktor getirmiş otel'e. İçeride ne olup bittiyse. Bana bak kim söyledi bunları? Kim söylemiyor ki herkesin dilinde. <gülüyor> Bunlar adamı deli ederler. Sen böyle sinirli aksi bir adam değildin. Huyun suyun hmm. değişti. Sanki o İsmail gitti yerine başka biri geldi. Hmm. Bir şey daha anlatmıyorsun. Ne? Her şeyi inkar ediyorsun. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Elalemi yüzüne bakamaz oldum. Bak kadın hastalanan birine doktor çağırmak kötü bir şey mi? Göz göre göre ölse miydi yani? Bunda büyütülecek ne var? Bak ne hallere düştük. Niye peşini bırakmıyorsun artık? Bana bir daha böyle şeyler söyleme. O benim evladım yerinde yahu. Bana doğruyu söyle. Köye mühe gitmedin değil mi? Tövbe tövbe. Gece ya otelde sus. kaldın. Allah bilir. Sus e, Hacer sus. Vay, Hacer, vay sus. benim şileli vay. Sus diyorum sana. Eskiden böyle yapmazdın. Eve gelmediği zaman olmazdı Bütün düzenimiz bozuldu. Şimdi ben ne yapacağım? Sana sus dedim Hacer. Ne uzatıp duruyorsun? Gözünün başkasını mü var. Çocuklarının ağzını bıçak açmıyor. Bir günde bu gariplerin ne günah var demiyorsun. Tamam tamam çocukları karıştırma bu işe. Niye karıştırmayacakmış? Sanki onlar anlamıyorlar mı olanı biteni? Ya neymiş olan biteni? Geçen gün kızın kaynanası baban bütün parasını pulunu İstanbulluya yediriyormuş ne? demiş. Kız söyleyecek laf bulamamış. Allah Allah. İki gözü iki çeşme ağlayarak geldi. Bu işin aslı var mı anne diye sordu. Ee, sen ne dedin peki? Ne söyleyeceğim? Ateş olmayan yerden duman çıkar mı hiç? E böyle giderse kızın yuvasını yıkacaksın. Ya kucağında bebesiyle çıkar gelirse ne yaparız? Allah Allah olmaz <gülüyor> öyle şey. Yine neler uyduruyorsun? Allah be, ben bile bazen anamın yanına gitmek istiyorum. Bunca yıl çoluğun çocuğun kahrını çektim. ...şimdi hepsi büyüdü... ...tam ayağımı uzatıp dinleneceğim zaman... ...şu başıma gelenlere bak... <gülüyor> ...gören duyan olsa... ...dünya başımıza çöktü sanacak... Ya, ...dur öyle... Dur, ...dışarıda bir ayak sesi Çocuklardır. var... ...çocuklardır... ...git elini yüzünü yıka da seni bu halde görmesinler... Oh. <gülüyor> ...sen misin oğlum? Sesleriniz ta dışarıdan duyuluyor... ...kavga mı ediyorsunuz? <gülüyor> ne kavgası oğlum... ...konuşuyorduk şunun şurasında... Anne yüzün niye böyle? Yok yo, yok yok. Ağladın mı yoksa? Yo, yo, yo. Sen nereden yo, yo. geliyorsun Aya, bu sabah sabah? Şey nereden yokmuş. geliyorsun? onu söyle. Bana. Ablam çağırmıştı. Benimle konuşacakları varmış da. Hmm. Ne konuşacakmış? Bunu daha sonra konuşuruz baba. Değil. Evet Ama doktor yine de fazla yorulmasın dedi Birden nasıl böyle hastalandığımı bilmiyorum Beni çok korkuttun Biliyorum Bundan sonra kendime daha çok dikkat edeceğim Hava <gülüyor> değişimi deyip geçmemek lazım Seni öyle ateşler içinde Kendini bilmez bir halde yatarken Görünce aklım çıktı Bir an seni de annen gibi kaybedeceğimi sandım Ya sana bir şey olsaydı Ben ne yapardım o gece sabaha kadar başucumda beklemeni hiç unutmayacağım baba. Seni o halde bırakamazdım. Sağ ol baba. Gel. Bak derinin öbür tarafı bizim. Gel şuradan geçelim. Burası çok güzel bir yer. Her yer yemyeşil. Elini ver bana. Hadi at. <gülüyor> Şu kiraz ağacını yoksa vişneli. Oh kiraz kiraz. Bir aya kadar hepsi kızarır. Uzun zamandır böyle bir yere gelmemiştim. Bazen şu ağacın altına gelir uyurum Uyandığımda öyle dinlenmiş olurum ki sonra <gülüyor> Ben de yatmak istiyorum Bak sen daha tam iyileşmedin Şu ceketimi seriyim de Aa yok sağ ol baba Ya bir gören evet. olursa Gel <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Bu kuş sesleri Delinin şiraltısı İnsanın uykusunu getiriyor İstiyorsan uyur Hı? Hadi, bak, Ben beklerim Yok <gülüyor> yok yo, istemem bu bahçenin her tarafını gezmek, ulaşmak istiyorum. Birazdan kalkarım. Telefon edip iznini uzatman iyi oldu gördün mü? Bak. Onlara birkaç gün içinde dönerim demiştim. İzni uzatınca şaşırıp kaldılar. <gülüyor> Demek burada az kalmayı düşünmedin. Benim nelerin beklediğini bilmiyordum ki. Seni bulacak mı? Evet. Bana inanacak mısın? <gülüyor> Bunların hepsi buraya gelene kadar benim için birer bilmeceydi. İnsan evladına inanmaz mı hiç? Bak sana bir şey soracağım. ama doğru iş edeceksin. Ne soracaksın? Gönlünü çalan biri var mı? Ama baba. Utanma da söyle var mı? Var. Ee, nasıl bir, Sana layık mı var? Çok iyi bir insan. Onunla iyi anlaşıyoruz. Hiç benden bahsettin mi? Evet. Her şeyi biliyoruz. <gülüyor> Ne iş yapıyor bu delikanlı? Aynı şirkette çalışıyoruz. Ama bak söyle ona seni sahipsiz sanıp üzmesin. Evlenecek misiniz? Evet ama daha var. Hakan askerliğini henüz yapmadı. <gülüyor> Erkek adam askerliğini bir an önce yapar. Söyle ona daha fazla beklemesin. Hem düğünümüzde ben yapacağım. Aa, ama baba... Kızım sakın buna da karşı çıkayım deme. Ayrıca o delikanlıya söyle. Bizde adettir. Alsın anasını babasını gelsin seni benden istesin. Ya vermezsen? Öyle kolay mı kız verme? Kelebi imtihanları geçsin ondan sonra düşünürüz. <gülüyor> ne imtihanı? Ağzımdan laf almaya çalışıyorsun ama nafile. Yürüp delikanlıya kopya vereceksin değil mi? <gülüyor> öyle öyle yağma yok. <gülüyor> <gülüyor> Bir ses duydum Galiba şu ağaçların arasında. Nereden mi? geldi? Şimdi anlarsın. Ne var? Kim var orada? Ah. Dur! Kaçma! Ah. Kaçtı mı? Evet. Ağaçların arasında Çin kayboldu. Onu evet. Genç olsaydım arkasından koşar yakalardım onu. Bizi dinliyordu herhalde. Kasabalı da çok meraklıdır. Bir şey konuşmuyorduk ki. Yine bir sürü şey uyduracaklar. Ne dedin? Yok yok bir şey yok. Hadi kalkalım artık. Akşam serinliği de çıkmak üzere üşüteceksin yine <gülüyor> Al ceketini baba Yok kızım yok omuzunda kalsın Şimdi üşümüyorum Üşürsem alırım Hadi gel bu taraftan gidelim Sen bu tarafı görmedin değil mi? Değil mi? ...sizinle konuşmak isteyen biri var. Geliyorum. Benimle konuşmak isteyen kim? İşte burada. Sizi tanımıyorum. Biliyorum. Birazdan kim olduğumu anlayacaksın ama. Ne konuşacaksınız? Özel. İçeri buyurun. Yeni çay demlemiştim. Ben bir tane istiyorum. Siz de içer misiniz? Hayır. Evet. Ne istiyorsunuz? Ben ben İsmail Yılmazoğlu'nun oğluyum. Öyle mi? Evet. Şaşırdın değil mi? Biraz. Bu yaşta bir oğlu olduğunu bilmiyor muydun? Şey ben evet evet bilmiyordum. Öğrendin işte. Evli bir ablam ve 15 yaşında da bir kız kardeşim var. Ya. Ablamın da üç aylık bir oğlu var. Ben de Eylül'de üniversiteye başlıyorum. Bunları bana niye anlatıyorsun? Babamı rahat bırakman için. Anlamadım. Bunda anlamayacak bir şey yok. Annem de ben de babamla görüşmeni istemiyoruz. Senin yüzünden evimizde tatluz kalmadı. Her gün kavga ediyorlar. Neler söylüyorsun sen? Babamla ilişkini inkar mı edeceksin yoksa? Ne ilişkisi? Bunu nasıl söyleyebiliyorsun? Buna inanacağımı mı sanıyorsun? İnanman için ne yapabilirim? Her gün dükkana gittiğini ya da onun buraya geldiğini görmeyen yok kasabada. Buraya başka bir şey için de gelmiş olabilirim. Niçin mesela? Bir vasiyeti yerine getirmek için görüşmemiz çok mu tuhaf sence? Ne vasiyeti? Babamın vasiyeti üzerine babana olan borcunu ödemeye geldim. Babamla bunun için buluştuğuna inanmıyorum. Ben babanla buluşmuyordum. Sadece birkaç kez ziyaretine gittim. Hepsi bu. Hiçbirine inanmıyorum. Ailemizi birbirine düşürdüm. Ben bir şey yapmadım. Annemin senin yüzünden ağlamasına dayanamıyorum. Biz neden rahat bırakmıyorsun? Hepimizin iyiliği için buradan gitmen lazım. Buradan gidip gitmeyeceğime ben karar veririm. Babamdan ne istiyorsun? O senden çok yaşlı. Mesele bu değil. Babamı zengin mi sanıyorsun yoksa? Girin. Çay getirmiştim. Teşekkür ederim. Misafirim de gidiyordu zaten. Söylediklerimi unutma. Sen gidene kadar rahat etmeyeceğiz. Gel otur sana bir çay söyleyeyim. Yok yo, oturmayayım. Postaneye gideceğim. <gülüyor> Yoksa damada telefon mu edeceksin? Evet. Kaç gündür aramadım. Merak etmiştir. Edersin dersin otur hele. O da biraz beklesin. Merak etmesi iyidir. <gülüyor> Bilmem ki. <gülüyor> bir tuhaflık var bugün sende Bir şey mi oldu? Yok ne olacak ki? Sakın ateşin falan çıkmasın. Gel bakayım. Yok, yok bir şeyim bir şey. yok. Evet haklısın. Alnım buz gibi. Oha. Buyurun. Buyurun Meryem Hanım işim varsa ben sonra geleyim İsmail Yapacak. Efendi Ne işim olacak buyurun, buyurun. E, Misafirin varmış e, Yabancı değil eski bir arkadaşımın kızı Beni ziyarete geldi Biz otobüste tanışmıştık Öyle mi Bana öğretmen arkadaşını ziyarete geldiğini söylemişti Arkadaşım memleketine gitmiş Gelmişken bari İsmail Amca'yı göreyim dedim Eee Hacer nasıl iyi mi İsmail Efendi Nasıl olsun iyi, iyi. Epeydir ortalıkta görünmüyor da ne arzu etmiştiniz? Ne alacaksınız? Ee, Mercedes e bluz var mı? Ah var tabi. Bakın V yaka mı istersin yoksa yuvarlak? Mı? Yuvarlak olsun. Biz V yaka giymeyiz. Bunlar nasıl? Durun torbalarından çıkarayım. Ee, e, kahverengi yok mu? Kahverengi ne yapacaksınız? Kahverengi yaşlılar giyer. Mavi yeşil ne bileyim. Sarı alsanız da. Aman herkesin gönlü senin gibi genç olamaz ki İsmail Efendi. <gülüyor> Nereden icabeti şimdi? Bu? Ne bileyim işte öylesine söyleyiverdim verdim. Kahverengi kalmamış. E ee, o zaman ha, ha, ha, şu koyu maviye bakayım. Bu. İnsan torun torba sahibi olunca istediği gibi giyinemiyor ki. <gülüyor> i̇şte koyu mavi. Aa, güzelmiş güzel güzel. Ha bunun bir beden büyüğü yok mu? Yok bunlar standart. Hepsi aynı boyda. Ben artık gideyim. Otur kızım otur daha demin geldim. Postaneye gideceğim dedim ya ee, Tamam oradan dönerken uğra o zaman Uğrarım Bak bekliyorum ama Hoşça kal İsmail amca size de iyi günler güle, güle güle güle Delikanlıya da benden selam söyle Olur söylerim Delikanlı dediğin de kim İsmail efendi Canım ne yapacaksın İ Bunu alacak mısınız Alacağım alacağım Bir de bunun altına bir etek bakayım Peki, ne renk olsun? Kahverengi. Kahverengi. <gülüyor> Sen de aklını kahverengiyle bozmuşsun. Kaç beden olsun? 50 olsun. Hmm, Şansın varmış. Bak, bir tane kahverengi kalmış. Ne zaman gidiyor? Kim? Kim olacak canım? Eski arkadaşının kızı. Hmm, ben bilmiyorum, niye sordun? Ne bileyim, yani kasabayı pek sevmişe benziyordu. Kasabamıza gelip de sevmeyen mi var ki? Bak, eteği giyip bakacaksan şu odada giyebilirsin. Sonra küçük geldi, büyük geldi diye geri getir. Doğru, doğru söylüyorsun. Şimdi giyer bakarım. Günaydın. Günaydın. Bugün erkencisiniz. Kahvaltıya mı? Hayır dışarı <gülüyor> çıkıyorum. Buradan İstanbul'a her gün otobüs var mı? Ne o gidiyor musunuz yoksa? Evet. İstanbul'a her sabah otobüs vardır. Ben gelene kadar hesabı çıkartırsanız iyi olur. Tabii tabii tamam tamam. Daha geleli kaç gün oldu ki hemen gidiyorsunuz. Neyse. Yoksa kasabamızı mı beğenmediniz? Elbette ki beğendim. Ama artık işimin başına dönmem lazım. <gülüyor> Yine gelecek misiniz? Otobüs on buçuktaymış Hesap hazır mı? Hazır hazır hazır Şöyle bir döküm yaptım işte e, Buna gerek yoktu Ne kadarmış? Ha, <gülüyor> tamam burada yazıyormuş <gülüyor> İki <gülüyor> yüz <gülüyor> Üç yüz Dört yüz <gülüyor> İşte buyurun Teşekkür ederim Ben toplanmaya çıkıyorum Haber verin de çantanızı aşağıya indireyim Bu paketi ve zarfı ben gittikten sonra İsmail Efendi'ye verir misiniz? Gideceğinizi bilmiyor mu? Hayır. Ya bunları verirken bana kızarsa? Niye kızsın canım? Sizinle bir ilgisi yok ki. Öyle ya. Neyse otobüsün kalkmasına yarım saat var. Ben çıkıyorum. Güle güle efendim. Güle güle. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Demek artık İstanbul'a dönüyorsunuz. Evet. Kasabayı beğendiniz mi? Evet, çok güzeldi. Hayır, Ayrılmak hayır. zor oldu. Peki, görünmüyorsunuz. Yoksa hasta mısınız? Birkaç gün önce hastalanmıştım. Galiba tam olarak iyileşemedim. Eh, yol çok uzun. Keşke tamamen iyileştikten sonra yola çıksaydınız. Biraz da yol heyecanı evet. var. Bir iki saat sonra geçer. İlaç ister misiniz? İlk yardım çantasında bir şeyler yok, var. Yok, yok. Buna gerek yok. Mesela, o zaman biraz kolonya alın, iyi gelir. Olur. Buyurun. Ee, şey, İsmail Efendi'yi garajda göremedim. Sizi yolcu etmeye gelmedi mi? Onu tanıyor musunuz? E, tabii ki. İsmail amcayla dükkanda vedalaştık. İşi vardı, garaja gelemedi. Ee, bir şey soracağım. Şu yan taraftaki kadınlar neden durmadan bana bakıyorlar? Onları tanımıyorum ki. Niye baktıklarını sahiden bilmiyor musunuz? Yok. Kasabada nereye gitsem sizden ve İsmail amca'dan söz ediyorlardı. Niçin? E, söylersem bana kızarsınız şimdi. Yok kızmam. Güya İsmail amca ve siz. Anlayın işte canım. E, hep böyle söylüyorlar. Demek herkes öyle düşünüyormuş. Çok yazık. Ben de sanmıştım ki sadece oğlu ve... Ne dediniz? Önemli değil. Artık hiçbir şey önemli değil. Ama ben hiçbir söylenene inanmadım. İstanbul'dan gelip de olacak şey değil. Hem de yaşlı biriyle. Artık uyumak istiyorum. Canınızı sıktım galiba. Kusura bakmayın. Bir şeye ihtiyacınız olursa beni çağırabilirsiniz. Olur. efendi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hı -hı. İşler nasıl? Nasıl olsun? Geçinip gidiyoruz. Işte. Suna uyandı mı? Suna hanım, Suna hanım gitti. Ne? Hı -hı. Gitti mi? Nasıl? Nereye gitti? On buçuk arabasıyla İstanbul'a gitti. İstanbul'a mı? Hı -hı. <gülüyor> sabah sabah şakanın sırası mı Allah ne aşkına? Ne şakası İsmail efendi? Doğruyu söylüyorum. İnanmazsan çık yukarı bak. Yani nasıl olur? Bana haber vermeden nasıl gider? Daha tamamen iyileşmedi bile. Ben de öyle söyledim ama... E, ama niye hemen haber vermedin? Aklıma geldi ama daha çocuk gelmemişti. Oteli kapatamazdım Ay ya. Allah ım. yani nasıl gider ben? Ne yapacağım şimdi? Gitti bir bakıma iyi oğul Sen ne diyorsun ya? Kötü mü? Milletin dilinden kurtuldun işte. Bakalım şimdi neyi konuşacaklar. Bulurlar bir şey İsmail Efendi bulurlar. Hı, tamam hadi al Asma. İsmail Efendi evet. az kaldı unutuyordum. Neyi? Neyi? Suna Hanım sana bir paket ve bir zarf bıraktı. İşte burada. Ha. Kardeşim, şunu daha önce söylesene. Al al al. Ver. ver. Sevgili babacığım. Sen bu mektubu aldığında ben, ben çoktan yola çıkmış olacağım. Sana haber vermeden gittiğim için özür dilerim. Yıllar sonra da olsa seninle karşılaştığım için çok mutluyum. Seni görür görmez sevdim. Hastalandığımda başucumda beklemeni hiç unutmayacağım. Bana kızacağını biliyorum ama gitmekten başka çıkar yol bulamadım. Sen söylemedin ama ben neler olup bittiğini biliyorum. Benim yüzümden ailenle aranın açılmasını hiç istemezdim. Bu yüzden bana verdiğin gümüş kemeri de kabul edemeyeceğim. Beni affet. Adresimi buraya yazıyorum. İstanbul'a beni görmeye gelirsen çok sevinirim. Seni çok seven kızın Suna. Gümüş Kemer adlı oyunumuzu dinlediniz.